Bu videoda üst motor nöronlarından bahsedeceğim. Hatırlarsınız daha önceki bir videoda alt motor nöronlarını anlatmıştım. Alt motor nöronlarını şimdi üst motor nöronlarını anlatacağım. Hareket işlevleriyle ilgili bu sinir hücrelerinden bahsederken Soma adı verilen hücre gövdelerinin beyin sapında ya da omurilikte konumlandığını ve akson adlı hücre uzantılarının periferik ya da diğer adıyla çevresel sinir sistemindeki sinirlerden geçerek iskelet kaslara uzandığını, hatta merkezi sinir sisteminden gönderilen komutların bu sayede kas hücrelerine iletildiğini size söylemiştim. Şimdi de alt motor nöronlara dair neyi vurgulamıştık bir ona hatırlayalım. Omurilikteki spinal sinirlerden geçen bu hücre uzantılarının özellikle gövde, kol ve bacaklardaki iskelet kaslarını, kafadaki kranial sinirlerden geçen aksonların ise daha çok baş ve boyun çevresindeki kasları kontrol ettiklerinin üzerinde durmuştuk. Anlaşılabileceği gibi iskelet kaslarının istemli olarak kasılıp gevşemeleri alt motor nöronların kontrolündedir. Alt motor nöronların faaliyetleri ise, şimdi bahsedeceğim, üst motor nöronlar tarafından kontrol ediliyor. Üst motor nöronların hücre gövdeleri ağırlıklı olarak beynin bu en üst katmanında, yani serebral kortekste bulunuyor ve aksonlar sayesinde beyin sapı ya da omurluktaki alt motor nöronlara bağlanıyor. Yani serebral korteksteki üst motor nöronlardan çıkan e, bilgi sinyalleri, yani buradan yola çıkan bilgi sinyalleri bu hücrelere ait aksonlar üzerinden alt motor nöron gövdelerine buradan çıkan aksonlarla da iskelet kası hücrelerine ulaşıyor ve kasların ne yapıyor? Kasılıp gevşemesini, gevşemelerini sağlıyor. Aslında üst motor nöronları takip ettikleri yollara göre iki gruba ayrılabilir. Çünkü bazıları omurilik boyunca uzun bir yol kat ederek alt motor nöronlara bağlanırken, bazıları da nispeten daha yakın mesafedeki beyin sapı üzerinden alt motor nöronlara bağlanıyor ve haliyle daha kısa bir yol kat ediyorlar. O halde önce aksonları omurilikten geçen üst motor nöronlara bakalım. Birinci grup yani aksonları omurilikten geçen üst motor nöronlar. Beyin ve omuriliği ana hatlarıyla gösteren bu şematik çizim şimdi işimize yarayacak. Şöyle bir hatırlayacak olursak, şu en üstteki kısım cerebrum, yani beyin. Altında beyin sapı ve onun arkasında da beyincik bulunuyor. Alttaki şu uzantı ise omurilik, diğer adıyla spinal cord. Öncelikle omuriliğin daha üst kademelerindeki alt motor nöronlara bakalım. Çizim, merkezi sinir sistemini ön taraftan gösteriyor. Yani sembolik olarak çizdiğim bu alt motor nöron aslında omuriliğin sol tarafında yer alıyor. Alt motor nöronun gövdesi omuriliğin içinde ama aksonları spinal sinirler üzerinden omurilik dışına uzanıyor ve dallanıp budaklanıyor. Ama ben burada sadece iki dala ayrılıyormuş gibi çiziyorum. Beyinden gönderilen kasılma ya da gevşeme komutları son aşamada bu akson dalları üzerinden ilgili kas hücrelerine ulaşıyor. Burada ilginç olan şu ki, omuriliğin sol tarafındaki bu alt motor nöronu kontrol eden üst motor nöron, beynin sağ yarım küresindeki serebral kortekste bulunuyor. Yani beynin gri maddeyle kaplı bu en üst katmanından yola çıkan aksonlar, önce alt katmanlarda bulunan ve beyaz maddeden oluşan yapılardan geçerek beyin sapına, buradan da orta beyin, pons ve medulayı kat ederek beyin sapının omurilikle birleştiği şu noktaya ulaşıyorlar. Aksonların birçoğu tam da bu noktada karşı tarafa geçiyor ve ilgili alt motor nöronlarla buluşacakları yere doğru omurilik boyunca ilerliyor. Serebral korteksteki üst motor nöronlarla omuriliğin farklı kademelerindeki alt motor nöronları buluşturan bu akson hattına kortikospinal trakt da deniyor. Bu sözcük, bu birleşik sözcüğü bir kenara yazalım şimdi arkadaşlar. Kortiko, bu hattın serebral kortekste başladığını ifade etmek için kullanılmış ve spinal bu da sonrak yani spinal kort diğer adıyla omurilik onu tarif etmek için kullanılmış. Kortikospinal trakt serebral korteksten omuriliğe uzanan sinir hattı yani. Yeri gelmişken trakt denen şeyin de akson demetlerinden oluşan sinir yolu anlamında kullanıldığını burada hatırlatayım. Kortikospinal traktı oluşturan aksonların beyin sapının en alt noktasından omuriliğe çoğunlukla Çapraz geçiş yaptıklarını söylemiştik. Yani sol beyin yarım küresinden gelen aksonlar omuriliğin sağ tarafına, sağ yarım küreden gelenler ise omuriliğin sol tarafına geçiyor. Bu yüzden omurilik üzerinde örneğin sol traktta ortaya çıkan bir sorun vücudun sağ tarafındaki kasları etkiliyor. Ama sorun daha yukarılarda mesela beyin sapının ya da beynin sol tarafında oluşmuşsa bu defa etkilenen vücudun sağ tarafındaki kaslar oluyor. Kısacası beynin sol yarım küresi, vücudun sağ tarafındaki kasları, sağ yarım küresi de sol tarafındaki kasları kontrol ediyor. Ama söz konusu beyin sapındaki alt motor nöronlar olunca işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Bunu da çizerek anlatsam daha iyi olacak. Beyin sapının sol tarafına sembolik bir alt motor nöron çiziyorum. Buradan çıkan aksonlar kraniyel sinirler üzerinden baş ve boyun çevresindeki iskelet kaslarına bağlanıyor. Aynısından bir tane de karşı tarafa çizeyim. Bu alt motor nöronunun aksonları da aynı şekilde baş ve boyun çevresindeki kaslara uzanıyor. Serebral kortekse de yeni üst motor nöronlar ekleyelim ve gelelim daha karmaşık olan şeye. Buradaki üst motor nöronlardan çıkan aksonların bir kısmı kortikospinal traktlardaki çapraz geçişe benzer biçimde beyin sapının diğer tarafındaki alt motor nöronlara, bir kısmı ise karşıya geçmeden bulunduğu taraftaki alt motor nöronlara bağlanıyor. Görüldüğü gibi, serebral korteksin bir tarafındaki üst motor nöronlar omurilikte bulunan, gövde, kol ve bacak kaslarını kontrol eden alt motor nöronlara çapraz doğrultuda bağlanırken, beyin sapında bulunan ve kraniyal sinirler üzerinden baş ve boyun çevresindeki kasları kontrol eden alt motor nöronlara her iki taraftan bağlanıyor. Tabi üst motor nöronlara ait aksonları. Beyin sapındaki alt motor nöronlara taşıyan hattında bir adı var. Yine ilk kısmı kortiko olan birleşik isim ee, kortiko spinal değil bu sefer. Çünkü aksonlar bu defa omurilikten farklı bir yere. Beyin sapına uzanıyor. Aslında kortiko beyin sapı traktı ee, denen yani de, desek muhtemelen ne kastettiğimiz anlaşılır ama bu haliyle mevcut terminolojide e, pek bir e, yer kendine bulamaz. Oysa ee, ne kullanıyoruz biz ona? Taşlar ne zaman yerine oturuyor? Şöyle dediğimizde, kortikobulbertrakt. trakt. Beyin sapındaki sinir ağı biraz daha karmaşık olduğundan, kortikobulber sinir hattında ortaya çıkan aksaklıklar da kaslarla ilgili daha farklı ve karmaşık sorunlara yol açabiliyor. Şimdilik üstün körü değineceğim, ayrıntıları sonra yasaklıyorum. Alt ya da üst motor nöronlarda ortaya çıkan işlev bozuklukları kas zayıflığı denen şeye yol açabiliyor. Örneğin, alt motor nöronlarda bir sorun oluştuğunda komuta süreci de e, sekteye uğruyor. Beyinden gönderilen kasılma sinyalleri iskelet kaslarına ya hiç ulaşmıyor ya da eksik bir şekilde ulaşıyor. İskelet kasları yeterince e, kasılamadığında ise kas zayıflığı söz konusu oluyor. Aynı şekilde üst motor nöronlarda ortaya çıkan da beyin tarafından verilen kasılma komutlarının alt motor nöronlara dolayısıyla da iskelet kaslara ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu da kas zayıflığına yol açabiliyor. Hatırlarsanız bu duruma önceki videoların birinde alt motor nöron belirtileri başlığı altında değinmiştik. Alt motor nöronlarda bir sorun varsa bu durum kas zayıflığıyla kendini gösterebildiği gibi zayıflık dışında başka belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Görünen o ki aynı şey üst motor nöron belirtileri için de geçerli. Yani üst motor nöronlarda yaşanan aksaklıklarda her zaman kas zayıflığıyla sonuçlanmıyor. Üst motor nöron belirtilerine ana başlıklar halinde değinecek olursak ilk olarak hiperrefleksi ile başlayabiliriz. Bu kas gerilme refleksinin anormal biçimde artması demek. Kısaca baş harflerini yazıyorum. KGR. KGR. Aslında bu anormallik alt motor nöron belirtilerinden biri olan eee hiporefleksinin tam tersi. Yani hiporefleksi de kas gerilme refleksinin azalması söz konusu. Hadi şimdi bu fotoğraftaki hastayı ele alalım. Faz edelim ki bu hasta serebral korteksteki üst motor nöronlardan, omurilikteki alt motor nöronlara uzanan kortikospinal traktla ilgili bir sorun yaşıyor. Normal şartlarda buradaki doktor hastanın diz kapağının hemen altındaki tendona lastik çekişle vurduğunda buradaki kasların aniden ve istemsiz olarak kasılması, bacağın diz altından belirli bir şiddette tekme atması gerekir. Hiperreflekside ise bu tepkinin şiddeti normalin çok üzerindedir. Yani uyarıcıya aşırı tepki söz konusudur. Üst motor nöronlardaki işlev bozukluklarının hiperrefleksiye nasıl yol açtığı henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Normal şartlarda süreç şöyle işliyor. İskelet kaslardaki gerilmeleri saptayan bu minik duyu lifleri ya da reseptörler herhangi bir sebeple uyarıldıklarında üretilen bilgi sinyalleri somatosensöryel nöronlar aracılığıyla omurilikteki alt motor nöronlara iletiliyor. Alt motor nöronlar ise bu uyarıcıya tepki veriyor ve söz konusu bölgedeki kasların birden ve istem dışı olarak kasılmasını sağlıyor. Kas gerilme refleksi dediğimiz şey aslında normalde bu şekilde oluşuyor ama Alt motor nöronlar üst motor nöronlar tarafından düzenli aralıklarla uyarılmadıklarında her nasılsa aşırı duyarlı hale gelebiliyorlar. Bu da somatosensöryel nöronların ilettiği sinyallerin çok daha abartılı reflekslerle karşılık bulmasına yol açabiliyor. Yine de bu sürecin nasıl işlediğini bütünüyle anlayabilmiş değiliz. Sırada bir diğer üst motor nöron belirtisi olan e, klonus var. Klonusu en basit ifadeyle birbirine zıt hareket eden antagonist kasların ritmik kasılmaları olarak açıklayabiliriz. Antagonist kaslar eklemler etrafında birbirine ters yönde etki eder. Mesela bu hastanın ayağını ya da Ayak parmaklarını yukarı kaldırmasını sağlayan kaslar kaval kemiğinin önündeki kaslardır. Ancak arabadaki gaz ya da fren pedalına basmak gibi bir itme eylemi söz konusu olduğunda bu defa devreye bacağın arka tarafındaki kaslar girer ve ayağı öne doğru bastırma işlemini yerine getirirler. Antagonist sözcüğünün zıt ya da karşıt anlamında kullanıldığını düşünelim. Yani antagonist kas terimi tam da bu durumu ifade ediyor. Çünkü bu kaslar birbirine karşıt hareket üretiyorlar. Üst motor nöronlarda işlev bozukluğuna bağlı klonus, bu kasların istem dışı ve ritmik olarak kasılıp gevşemesine neden oluyor. Örneğin, e, fotoğraftaki bu doktor hastanın ayağını tutup birden yukarı doğru çekse, ayak kendiliğinden yukarıya ve aşağıya hareket etmeye başlıyor. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. İşte bu istemsiz kas hareketlerine klonus diyoruz. Burada klanusa yol açan şey muhtemelen hiperrefleksi. Çünkü doktor hastanın ayağını hızla yukarı doğru çektiğinde e, bacağın arkasındaki kaslar geriliyor. Bu da kas gerilme refleksini tetikliyor. Oluşan refleks sonucu burada kaslar kasılıyor ve ayak birden aşağı doğru hareket ediyor. Ama bu defa da ön taraftaki kaslar geriliyor. Tetiklenen gerilme refleksi ayağı tekrar yukarı yönde hareket ettiriyor. Yani birbirini tetikleyen antagonist kaslar bir bakıma e, kısır döngüye giriyor ve bu ritmik hareket sürekli tekrarlanıyor. Gelelim e, hipertoniye. Hipertoni, buraya yazalım. Hipertoni. Bu da bir diğer üst motor nöron belirtisi ve bir alt motor nöron belirtisi olan hipotoninin e, tam da karşıtı. Hipertoni, kas gerginliğinin anormal derecede artması demek. Bu olumsuz duruma da üst motor nöronlardaki işte bozukluklarının yol açtığı bilinse de sürecin nasıl işlediğini henüz anlayabilmiş değiliz. İhtimallerden biri, hiper tıpkı e, klonus gibi hipertonide e, de rol oynadığı yönünde. Diyelim ki bu doktor hastasına, bacak kaslarını olabildiğince gevşet, bacağını serbest bırak demiş olsun. Hasta da doktorun dediğini yapsın. Doktor sarkan bacağı diz altından kavrayıp, İleri geri hareket ettirmeye çalıştığında istemsiz bir dirençle karşılaşacaktır. Aslında bu direnç harekete hazır halde bekleyen kasların uyarıcı karşısında verdiği normal bir tepki ve kas tonosu denen şeyin doğal bir sonucu. Şunu da biliyoruz ki kaslarımız hareket etmediğimiz zamanlarda da belirli bir ölçüde gergin durumdadırlar. Hipertonide ise bu gerginlik normal seviyenin çok üstünde görülür. Doktor-hasta örneğimize dönecek olursak, hipertoni söz konusuysa e, hastanın bacağı normalden çok daha gergin olacak, doktorun müdahalesine aşırı direnç gösterecektir. Bu durum zorlanarak gerilen kasların bir çeşit gerilme refleksi oluşturmasından kaynaklanıyor olabilir fakat bundan çok da emin değiliz. Son üst motor nöron belirtimizin adı biraz daha uzun. Ekstansör plantar tepki. Ekstansör plantar tepki. Yani ayakla ayak tabanı ile ilgili bir şey. Bu resimde de gösterildiği gibi doktor sert bir cismi örneğin refleks çekicinin sap kısmını ayak tabanında boylu boyunca gezdiriyor. Bu çok sert bir hareket olması, e, olmak zorunda değil yani hastanın e, cismin baskısını hissetmesi yeterli. Normal şartlarda ayak tabanının böyle bir uyarıcı karşısında vereceği tepki ekstantör değil fleksör e, tepkidir. Ekstantör tepki değil, fleksör tepkidir. Yani ayak parmakları normalde öne ve aşağı doğru bükülür. Tıpkı buradakiler gibi. Ama üst motor nöronlarda bir işle bozukluğu olduğunda tam tersi. Yani ekstantör plantar tepki gerçekleşir. Yani ayak baş parmağı belirgin biçimde yukarı doğru kasılır. Aynı buradaki gibi. Ekstantör plantar tepkinin diğer bir adı da Babinski belirtisidir. Babinski 19. yüzyılda bu istem dışı tepkiyi keşfeden doktorun ismi. Ne var ki aradan geçen bunca zamana ve sıkça karşılaşmamıza rağmen üst motor nöronların e, ekstansör plantar tepkiye nasıl yol açtığını hala maalesef bilmiyoruz.